Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu dedi, o da ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi.